Bir bitki güneşe döner mi? Elbette. O yöne dönerse biçilecek olmasına rağmen bunu yapar mı? Elbette. Herhangi bir hayvan bu şekilde davranır mı? Hayır. Hayvanlar karşılık verir. Bitkiler tepki verir. Bir zil bağlı olduğu telden elektrik akımı geçirirseniz tepki verecektir. Bu zilin karşılık verdiği anlamına gelir mi? Hayır. Bu zilin bilinci olduğu anlamına gelir mi? Peki hissedebilir olduğu anlamına gelir mi? Tabii ki gelmez. Ziller tepki verir. Tıpkı bitkiler gibi. İkisinin de bilinci yoktur. İkisi de hissedebilir değildir. İkisi de hiçbir şeye karşılık vermez. Karşılık verebilecek türde şeyler değillerdir. ...sadece tepki verebilecek türde şeylerdir. Gerçekten de şeylerdir. Tırnak içinde bitki etiğini savunanlar... ...kendilerini şöyle ele veriyorlar. Bitkilerin hissedebilir olmadığına dair... ...inkar edilemez gerçeklerle karşılaştıklarında... ...bitkilerin hissedebilir olmamalarına rağmen... ...tırnak içinde bilinçsiz niyetliliğe... İngilizcesi non-conscious intentionality, ona sahip oldukları gibi iddialara başvuruyorlar. Bu tabir, Columbia Üniversitesi yayınları sponsorluğunda Marder'la yaptığımız açık bir tartışmada bizzat Marder tarafından kullanılmıştı. Bilinçsiz niyetlilik. Bunun nasıl bir anlamı olabilir? Biri bir şeye bilinçsiz bir şekilde nasıl niyetlenebilir ki? Bilinç, niyet için bir zorunluluk değil midir? Bitkiler bazı sonuçlara yol açan faaliyetlerde bulunuyor mu? Evet. Fakat bu bağlamda tırnak içinde niyetlilikten bahsetmek, bizi döngüsel nedenselliğe düşürür. Tam şu anda vücutlarımızda türlü türlü biyolojik süreçler işliyor. Bu süreçlerin tümör oluşumu değil de, hücre onarımı türünden amaçlara yönelik işlediğini umuyoruz. Fakat kanser hücrelerinin tırnak içinde niyetliliğinden bahsedebilir miyiz? Hücresel tepkilerin bilişsel bileşenleri olduğunu varsayarak sırf bahsetmiş olmak için bahsedebiliriz elbette. Aynı şekilde telden geçen elektrik yüklü parçacıkların Zelin çalışmasına bilinçsiz bir şekilde niyet ettiğini de söyleyebiliriz. Fakat bu sinek kapan bitkisinin üzerine bir sinek konduğunda bilinçsiz bir niyetle tırnak içinde çenesini kapadığını söylemek kadar saçmadır.